ettiniz, geldiğiniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım bu geldiğinize değer e, diyecek ve de şenlikli, bir filan bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. E, şimdi arkadaşlar e, ben aramızda bilenler falan da vardır. Son 15 yıldan beri bu bilinç problemiyle ilgileniyorum. Bu bilinç problemi dediğimiz problem oldukça kompleks bir problem. Böyle bir tek bir problemler ibaret bir şey değil. Ve psikiyatriyi de çok yakın ilgileniliyor. Tıbbı bir belki e, açıklanabilir ama ciddi bir şekilde henüz bilim öncesi bir safhada bilinçlerle ilgili araştırmalar. Evet bilinçler bilince ilişkin e, şu anda yapılan e, ampirik çalışmalar da var nöro bilim, çerçevesinde fakat çerçevesinde en üst tartışma daha çok filozofik bir boyutta yer alıyor ee, diyebiliriz. Nedir bilinçle ilgili tartışmalar dediğimiz zaman bilincin bir kere kompleks bir fenomen, kompleks bir problem olduğunu düşünmemiz lazım. Bu problem birçok yan problemlerle şey yapıyor, ilişkili bir şekilde devreye giriyor fakat bilincin e, en önemli problemi e, filozof, e, Avustralyalı filozof e, David Chalmers'ın e, hard problem dediği bir problem. Şimdi bunu, bu problemleri, bunları filan bir sene evvel bana, bana anlat deseydiniz böyle anlatamazdım. Olayları anlayabilmek üzere. Çok zaman alıyor. 15 yıl sonra ancak böyle çok basit bir şekilde ifade etme imkanını buluyorsunuz. Ee, şimdi bu Devicaurs'un ağır problem dediği problem, tabi bin işte merkezinde bu tartışmalarda bilincin dokusuyla nasıl diyelim e, nasıl bir şeyle ilgili olduğuyla. Yani her şeyden evvel bilinci, bilinç dediğimiz şeyin bir tür hani fizikten bildiğimiz atomlar, moleküller gibi madde, enerji falan gibi bir e, stüktürü, bir dokusu var mı problemi? yoksa bu fizik bilimi tarafından incelenemeyen bir özellik mi? Buradan girebiliriz e, ağır problemin ne olduğunu. Bunu basit bir şekilde anlatmanın son, sonunda yolunu buldum. Şey, defalarca böyle başarısız anlatmalardan sonra en kolay anlatmanın şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim nörolog arkadaşlar, e, diğer arkadaşlar, bütün tıp mensupları bilir. E, fantom ağrılar dediğimiz durumlar var. Fantom ağrılarda hastanın kolu kokmuştur. Ya mesela fakat der ki elim, elim ağrıyor, elimde ağrı var. El yok ortalıkta, ağrı hissini şurada duyuyor. Şimdi o ağrı hissine konsantre olalım, ee, şeylerle, işte söyleyeyim, çeşitli fiziksel ölçüm aletleriyle bakalım. Hastanın tarif ettiği, o ağrı hissinin olduğu yerde herhangi bir fiziksel rasturla karşılaşmıyor. Sebebi ne? Az çok bir açıklamamız var. Beyinde şeyin, söz konusu organın, diyelim sol kolun, temsil edildiği alanlar var. Biliyorsunuz espride ve motor kortekste evet, temsil edildiği alanlar var. Vücutta bir organ kaybı olduğu zaman beyin bu organla ilgili haritaları, o organın kendisinde temsil edildiği haritaları değiştirmeye başlıyor. Yeni duruma uygun bir şekilde. Ve nörel bir aktivasyon meydana geliyor. İşte pantom ağrıların bu beyindeki nörel aktivasyona bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülüyor bugün. Kabul edilen teori bu. Fakat dikkat ederseniz burada bir hamperik eşleme yapıyoruz. Yani diyoruz ki, Beyinde nörel bir olay oldu. Burada da fantom ağrı ortaya çıktı. Bu ikisi arasında bir korelasyon var. Şimdi burada iki problem var. Bir tanesi, fantom ağrı dediğimiz ağrı. Hakikaten, ee, işte, onun dokusu ne? Fiziksel bir şey mi? Fizik bilimi tarafından incelenebilir bir şey mi? Yoksa, fizik biliminin araştıramayacağı bir şey mi? İki, Beyindeki nöral aktivitelerle bunların birlikte ortaya çıktığını, bazı nöral aktivitelerle birlikte ortaya çıktığını biliyoruz. Ama bunlar arasındaki ilişki ne? Beyindeki nöral aktiviteler fantom ağrılara neden mi oluyor? Yoksa çok tuhaf gelecek ama bunlar ikisi de bir aynı şey. Esas problem burada düğümleniyor. Şimdi e, soruya çeşitli filozoflar değişik cevaplar vermeye çalışıyorlar. Tabi bu şekilde ifade etmiyorlar filozoflar. Daha kendi tekniklerinden gelen, kendi düşünme tarzlarından gelen şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Bu an şey yapılacağı gibi, e, hemen anlayabileceğimiz gibi, klasik e, dualizm, etkileşimci dualizm falan gibi, yani... E, Descartes bunu bir şekilde düşünen tözle, işte efendim maddenin etkileşimi şeklinde koymuştu. Onundan bağlantılı gibi gözüküyor. Şimdi şeyler, tabii bu Descartes'ten şey etkileşimci dualizm denilen ikilikçilik denilen durum bugün kabul gören bir teori değil, çok kolay eleştirilebiliyor. Filan. bunu bir tarafa çıkartıyoruz burada geriye yani e, tabi hala o, o konuda tamamen kapanmış filan değil o konuda da tartışmalar sürüyor geriye 3 tane tez kalıyor bu, bu tezlerden bir tanesi fizikalizm denilen tez fizikalizm dediği zaman insanlar şunu kastediyorlar yani eski materyalizm diyebileceğimiz bir tez bu. Eskiden materyalizm denilen tez, bugün daha çok fizikalizm deniyor. Yani maddenin bir töz olarak tarif edilmesi imkansız gibi durduğunda fiziğin incelediği alanına giren şey bir anlamda maddenin yerini alıyor. Dolayısıyla fizikalizm dediğimiz zaman fizik bilimini temel olarak açıklayabildiğimiz durumlar. E, fizikalistlere göre evrendeki her şey fiziksel olarak açıklanabilir. Bunlara ne de dahil oluyor o zaman? E, bu fenomenen yaşantılar, deneyimler de da dahil oluyor değil mi? Hastanın kolundaki, olmayan kolundaki ağrı. E, şimdi bunu savunan mesela Paul, Paul adı verilen e, bir şey var. Bu nörofilozofi denilen bir akım var. Onun kurucularından bir tanesi. O diyor ki, şimdi şeyde, felsefe tarihinde son şeyde, son zamanlarda Nagel diye bir filozof epey etkili oldu. Ve o fenomenel bilinci, fenomenel yaşantıları, fenomenel yaşantıları, yaşantı demek Eksperiyans demek zaten fenomenalliği içeriyor ama burguyu kuvvetlendiriyoruz. Fenomenal dilimci oluşturan şeylerin ee, gel şöyle anlatmak istedi. Yani bu fizikalistlere karşı dedi ki ya bu fiziğin e, ifade edemediği bir şey daha var bu evrende. Kimyadan ifade edilemeyen bir başka şey daha var dedi. Mesela yarası olmak nasıl bir şeydir? Bu soruyu bütün fizik, kimya bilgilerimize sahip olma, olsak dahi yarası olma deneyiminin, eksperyansının nasıl bir şey olduğunu asla bilemeyiz. Buna karşılık Paul Churchland diyor ki, dedi ki işte şimdi dedi benim e, aşırı iletken olmam için, aşırı iletkenlikle ilgili fiziksel teorinin benim için doğru olması lazım. Benim için doğru olduğu zaman ben fiziksel e, şey aşırı iletken olur. Ya hamile olmak nasıl bir şeydir? Hamile olmakla ilgili fiziksel teori benim için doğru olduğu zaman ben hamile olmanın nasıl bir şey olduğunu bilebilirim. Fakat burada bence e, Churchland bir mantıki kaydırma yapıyor. Çünkü gibi olmak, like to be diyebileceğimiz şey... Şöyle bir şey, yani bilgisayarla ilgili teori, fiziksel teori benim için de doğru olsa bilgisayar olmak nasıl bir şeydir sorusunu soramıyorum. Buna karşılık yara sayılan ilgili olarak bu soruyu sorabiliyorum. Nagel'in demek istediği şey buydu. Bazı şeyler için, masa için, masa gibi olmak ne demektir, diye bir soru soramazken, yarasa gibi olmak, ne demektir sorusunu sorduğuma göre. Demek ki, masada olmayan, ama yarasa da olduğunu düşündüğümüz, bütün fiziksel özelliklerine sahip olsa dahi, bilsek dahi, anlayamadığımız bir özellik var. Bu, burada ikinci fizikalist şeylerden bir tanesi de şu, fizikalist teorilerden bir tanesi de şu Daniel Dennett şey yapıyor işte diyor Daniel Dennett, yıldız nedir güneş nedir i̇şte güneş sıcak füzyon olaylar ne oldu hidrojen kalması güneşi açıkladık mı işte efendim söyleyeyim su dediğimiz şey nedir H2O molekülleridir e, kırmızı eksperyansı dediğim şeyde beynimin belli bir bölgesindeki elektrik e, şey, nöral aktivasyonlardır. Yani bir indirgemeyle, fiziksel olana indirgemeyle ben bu bilinç problemini çözelim dedi. Churchland ve Denet bu konularda anlaşıyorlar abi, ikisi de. Fakat Denet'in yanında bir nokta var. Su dediğimiz şey bilim aşiki o olduğunu söylemiyoruz aslında bilim suyun aşiki o olduğunu söylemez bilim bizde su eksperiyansına neden olan fizikselin ne olduğunu açıklar yani biz her zaman bir eksperiyansla karşı karşıyayız o eksperiyansa neden olan şeyi açıklıyor fizik o eksperiyansın kendisini açıklamıyor. Yahut da şu masa aslında buradaki fizikselin, bu masa dediğim şey, buradaki fizikselin bende meydana getirdiği fenomenler bu masayla ilgili fenomenel bir yaşantı. Esas masa böyle değil. Değil mi? Biliyoruz ki büyük boşluklar içeriyor bu masa. Ee, biz bunu doluluk olarak görüyoruz ama ee, masa... Ee, hani sıkıştırsanız, bunun içerisindeki madde bir toplu yine başı gibi olmaz. Hani karalı delikler nasıl oluşuyor, değil mi? İçindeki boşluğu kaybediyor, karalı delikler oluşuyor. Yani şu, şu masa dediğim şey aslında bu masanın bendeki yaşantısı. Dolayısıyla her iki argümanda, fizikalist argümanda bana yeterli gözükmüyor. Bunun bir tane epifenomenalist argüman var. Diyor ki benimdeki nöral aktiviteler fenomenal yaşantıları. Neden oldu? Üçüncüsü özdeşlik tezi diyebileceğimiz, ama bu, bu fizikalist özdeşlik tezinden farklı, bu indirgemeci bir fizikalizm. Bunu ayırt etmek için ontolojik özdeşlik tezi diyebiliriz buna. Ontolojik özdeşlik tezi ise bunların bu fenomenal yaşantılarla fiziksel olayların varlığın derin bir katmanında, fizik bilimiyle ifade edilemeyecek bir katmanında aynı şey oldu. Şimdi e, bu şeyi, beynin gölgelerini yazdığım sırada ben çok iyi karar veremedim, de, verememiştim bunların arasında. Fakat kitabı yazarken şeyi e, fark ettim ki epifenomenizm paradoksa götürüyor. Özdeşlik tezi birçok problemi çözüyor. Dolayısıyla şimdi yayın evindeki kitap çıkacak bir bütün her şeyi derleyen toplayan çok açık bir şekilde bu özdeşlik tezini, ontolojik özdeşlik tezini ifade eden bir nokta. Yani şu demek oluyor, beyninizdeki nöral aktivitelerde kolu kopan hastanın burasında hissettiği ağrı hissi, ağrı deneyimi yaşantısı bir ve aynı şeydir. Bu ilk bakışta paradoksal gözükebilir, olacak iş gibi değil gibi gözükebilir ama kuantum mekaniğini filan bilenler bu tipte paradoksal gibi görünen şeylerin şey olduğunu pekala geçerli olduğunu düşünürler. Şimdi felsefe ile bilim arasındaki bu tipte çalışmalara artık günümüzde protosanist, ön bilim denmeye başladı. Yani hem felsefenin içindesiniz ama aynı zamanda bilimle beraber iş görüyorsunuz. Bunlara ön ser çalışmalar filan deniyor. Şimdi olayı bu hale getirdikten sonra bilincin başka bir yönüyle ilgilenmeye çalıştığı. Bu başka yönde şeyde madde ve manada bir zamanlar daha eski bir çalışma olan madde ve manada ileri sürdüğüm, düşündüğüm, çalıştığım bir başka problemdi. Bunu da bilincin içeriği diye düşünebiliriz. Bakın, önce bilincin dokusunu araştırdık. Bu fiziksel bir şey mi? Fiziksel şeylerle alakası ne gibi başka bir şeyle şey yaptık. bir de şimdi bilincin kontentiyle, iç, iç, ilgileniyor içeriğiyle ilinci. Yani bilinç mücü bilincin fonksiyonel bir şey olup olmadığıyla alakalı olarak çalışacağız. Nasıl çalışacağız? Şimdi bu problemi şöyle kısaca ifade edeyim. Problemi iyi ifade ettiğimiz zaman zaten yolu almamız kolay olacak. Ne yapmak istiyorum? Madde ve manada ne yapmak istedim? Şimdi bu meanda ne yapmak istiyorum? Yani eğer bir 10 sene, 15 sene daha Allah ömür yaşarsak Yaşarız, <gülüyor> bunu yapmaya çalışıyorum ama madde ve manada şey yapacağız. Şimdi madde ve manada yapmak istediğim şeyi basitçe şöyle ifade edebilirsiniz. 19. yüzyılın sonu itibariyle insan bilimlerinde, kültür bilimlerinde, artık ne derseniz çünkü bu isimler çok değişiyor. Biz Kültür bilimleri diyelim. Kültür bilimli, bilimleriyle doğa bilimleri arasında bir metodoloji tartışması başladı. Pont'un pozitivizm verilen e, bir yaklaşım var. Biz diyor kültür bilimlerinde, insan bilimlerinde o zaman da doğa bilimi almış başına gidiyor. Bu doğa biliminin yöntemlerini kullanıyor. Nedir? Açıklama. Buna karşılık Alman filozof ve hmm, e, filozof diyelim, evet. Hilkay. Eyle. He, efendim? T'den sonra E var. Öyle e, Tabii tabii. L, T, E. <gülüyor> Nasıl? T'den sonra en sondaki harf E olacak. Ha evet. Dil tarif. Bir tane. Ne kadar şaşırttı sonra <gülüyor> var, var. En en iyi var. var. T H Y. T <gülüyor> H Y. Yani dil evet bir tane. Şimdi Dil tarif tar de dedi ki, şey dedi. Hayır dedi insan bilimlerinde esas mesele böyle açıklamak değildir, anlamaktır. Ne anlayacağız anlamakta? <gülüyor> Mesela Fasih Sultan Mehmet İstanbul'u niye aldı? Değil mi? Dikkat ederseniz burada doğa bilimlerinde olmayan bir insan edimini anlamak diyebileceğimiz bir şey devreye girmeye başlıyor. Ve insan bilimleri ya da kültür bilimleri İLTA'ya göre açıklamaya değil anlamaya dayanmalı. Bunun içinde önerdiği yöntem Ermenöğitim. Ermenöğitim ne olduğuna sonra döneriz. Ama bu yaklaşım bize iki epistemik nesne, İki bilgi nesnesi arasındaki bir fark olduğunu düşünüyor. Şimdi, insan edimlerinde anlamaya çalıştığımız nedir? Bilinçli diyeceğim buna. Bilinçli edim, <gülüyor> akt. Ee, başka nedir? Yani burada bir amaç vardır, bilinçli bir amaç vardır. Esas önemlesi insan edimlerinde bir rasyonelite aradır. Rasyonelitenin pek çok tanımı var tabii. Ama bir hasta ben insan edimleri açısından ele alarak rasyonelliği amacına uygun olmak. Yani eğer ben buradan Fransa'ya gitmek istiyorsam tutup New York'a giden bir bilet almamalıyım. Bu rasyonel olmaz, değil mi? Rasyonaliteyi amacına, maksadına uygun davranışlar olarak düşündüm, ifade ettim, formüle ettim. Rasyonalite problemimiz var burada. Ayrıca, yani zaten rasyonel davranmayan birçok filozof diyor ki, rasyonel davranmayan bir ajanın e, şeyini, davranışlarını yorumlayarak anlayamayız. Yani ne demek? Adam New York'a bilet almışsa bizim yorumumuz ne olacaktır? Adam New York'a gitmek istiyor olacaktır. Bizim onun nasıl e, amacının olduğunu anlayabilmemiz plan için her şeyden evvel o kişinin rasyonel bir davranış içinde olması lazım. Rasyonel olmayan bir davranışı anlayamayız noktasında gidiyor. Bir başka nokta anlam problemi. Şimdi, bu anlam problemi epey derin bir problem tabii. Yani, şeyin insan davranışlarının bir anlamı oldu. Bir şeyi min ettiği, bir şeye şey yaptı. Yani, şimdi ben gözlüğe doğru elimi uzatıyorum. Değil mi? Bu gözlüğe doğru elimin uzatılması fiziksel bir hareket. Fiziksel hareketler nasıl meydana gelir? Konum ve momentumu olur fiziksellerin. O konum ve momentumlar nedensel olarak bu fiziksel harekete neden olur? Bunun bir anlamı yoktur fiziksel hareketin. Oysa ki anlam dediğimiz şey biz he, fiziksel, e, Saffet Bey işte gözlüğe uzanıyor. Demek ki bunun arkasında bir amaç, bir şey var. Gözlüğünü eline almak istiyoruz. Buna karşılık, çok derinlemesine şey yapmadım ama, e, beynin gölgelerinde epi etraflıca bu e, rasyonalite meselesi filan epi etraflıca incelenmiştir. Buna karşılık açıklama söz konusu olduğunda neyle ile karşılaşıyoruz? Bilinsiz artık edin bir olay. Değil mi? Artık olay oluyor. Yani nedir? taşı düştü. Bu bir olaydır. Bir edim değildir. ak değildir. Değil mi? Ve herhangi bir bilinci falan yok. Keza anlam, amaçsızdır. Yani Göktaşı 5-10 tane adım öldürün diye düşmüyor gökten kökten bir amacı. Bir şey yok. Anlamsız Anlamıyor. Rasyonel olması amaç olmadığına göre rasyonelite de yok. Tabii ki ha burada bir şeyi de şey yapalım normativite de insan davranış için söz konusu. Niye? Yani bir şey rasyonel olabilir yeterince rasyonel olabilir. Ee, rasyonel olmayabilir. Ama bunların hepsini insan davranışı bakımından ifade ederiz. Oysa ki açıklamada böyle bir ile e, yani rasyonelitesi olmamak, irasyonel olmadan anlamı değil. Rasyonelite bir parametre değil. Keza dolayısıyla normativite de bir parametre değil. Yani göktaşının düşmesi kendi başına ele alındığında bizim ona yaklaşımımızdan e, bağımsız olarak ele alındığında normatif bir şey değildir. Normativiteyi burada bir şey olarak kullanmayız. İşte böylelikle maddeyle bilinçli insan edimi arasında <gülüyor> ciddi bir kopuş olduğu fikre <gülüyor> egemen oluyor. Madde ve manada göstermek istediğim bir şey vardır konplan zihnin arasında veyahut da e, bilinçsiz olayla bilinçli edim arasında bunları araştırma hermenütikle açıklama arasında telaffuz edebileceğimiz bir ara olan daha olduğunu düşündüm. Bu da biyolojik fonksiyonalizm dediğimiz zaman. Şimdi Nedir biyolojik fonksiyonelizim? Şimdi biz biyologlar olarak değil mi, iki şekilde olaylara şey yapıyoruz. İşte hemoglobin oksijenler nasıl bağlanıyor? Hangi bağlar devreye giriyor? Şöyle bu filan. Burada fizikçi, kimyacı gibi çalışıyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Ama aynı zamanda bir başka sorumuz var. Bu oksijenin Vücuttaki fonksiyonun ne? işlevini ne? Ne yapıyor yani bu? Niye hemoglobinden o bağlanıyor? Bakın dikkat ederseniz niye sorusunu soruyoruz. Bu doğru bir soru mu burada? Yani biyoloji felsefesi açısından doğru bir soru mu? Çünkü bir maksat yok yani gibi duruyor. Ama birden bire bir niye sorusu devreye giriyor. Dikkat ederseniz. Bunu Basitçe şöyle de anlatabilirim size, şimdi bir yumurtayı aldım eve götürmek istiyorum. Bu yumurtayı bir şeyin içerisine, işte kırılmayacak bir işte kağıtlarla, pomukların arasına koyarım. Daha da korumak istersem, bir kutunun içerisine koyarım, bu amacın bakımından, rasyonel midir bu ortaya çıkan şey rasyoneldir. Oysa benim beynim oldukça hayati bir organ. Eğer zedelenirse hayatta kalmam, rahatta hayatta kalsam da iyi. ciddi bir şekilde hasar görmeden hayatta kalmam imkansız. Dolayısıyla bu hayati organı Kalın bir kafatasının içerisinde korunması ve şey çeşitli zarlarla kaplanması rasyoneldir, rasyonel bir şey tıpkı yumurtayı götürdüğümüz şeydeki gibi. Fakat burada bu rasyonelitenin ortaya çıkmasında herhangi bir arkasında şey yok evrim teorisine göre tasarım yok. Bu biyolojik evrimin kendi, e, kendi dinamikleri içerisinde tabii ki epibi bir zarar ziyan verdikten sonra, bir sürü kafatası parçalandıktan, beyin bilmem ne olduktan sonra ileride yerleşmiş biyolojik bir özellik. Demek ki rasyonelite şuradaki... Bilinçsiz, amaçsız, anlamsız süreçlerden çok zorlu olsa ortaya çıkabilir. He. Demek ki rasyonelite sadece evrim teorisi, biyolojik evrim, Darwin teorisi ve neo-Darwin sadece bize yeni türlerin ortaya çıkmasını değil, rasyonelitenin de ortaya çıkmasını, rasyonel şeylerin de ortaya çıkmasını Açıklıyor ama enteresan bir şekilde bu rasyonelitenin artasının artasında bilinçli ediniyor. O zaman bu iki alan arasında yeni bir düşünce tarzı geliştirebilir miyiz? Yeni bir sürekliliği sağlayacak cansız madde ile insan arasındaki bilinçli bilinç arasındaki sürekliliği sağlayabilecek yeni bir araç demiş olarak hepsini birden içeri alacak. ve da insanın bilinçli rasyonelitesiyle bilinçsiz rasyoneliteyi bir arada ifade etmemize imkan verecek yeni bir e, düşünme tarzı geliştirebilir miyiz? İşte madde ve manada bu problemi ele alarak naturalist hermenevetik adını verdiğim, bir yöntem geliştirmeye çalıştım. Yani e, hermeneviti klasik olarak sadece insan, kültür bilmem değil falan gibi alanların incelenmesiyle sınırlı bir alan olarak değil bir şekilde biyolojik fonksiyonalizmi de içine katacak geniş bir anlamda yeniden tanımlayabilme imkanım olabilir mi diye düşündüm. Bu konuda Çaba harcadım, harcamaya çalıştık. Ee, amacım ne? Niye yapıyorum bunu? Çünkü amacım bilincin fonksiyonunu bilincin biyolojik fonksiyonunu niye biz bilinçliyiz? Niye rasyonel bir bilincimiz? Var? Şimdi şöylece bir baktığımız zaman e, demek ki problemi böyle koymaya. Yani naturalist bir hermeniyotik geliştirmeye, bu naturalist hermeniyotikin içerisinde insan bilinçli edimini de, kültürlerine falan da, bunların içerisinde mütalaa etmeye imkan verecek bir genel naturalizm ki adına naturalist hermeniyotik koymaya çalıştım. Doğru yanlış bilmiyorum ama ee, sevgili arkadaşlar, bu işler şöyle oluyor. Yani uğraşıyorsunuz, 15 sene uğraşıyorsunuz, 20 sene uğraşıyorsunuz. Bilmem, onu oradan alıyorsunuz, bunu buradan alıyorsunuz, öyle koyuyorsunuz. Diyarlı bir klik ediyor. Nasıl oluyor? Oğlu veriyor yani, o oradan çıkıyor. Ama onu kurcalamanız lazım bu sırada. Buradan da bu kurcalamalardan da öyle çekeceğiz buraya, koyacağız, düşüneceğiz, yanlış söyleyeceğiz, doğru söyleyeceğiz. Bilmem, ama bir yere doğru. Gideceğiz yani. Hedefimiz olacak yani. İşte buradan da bilincin fonksiyonunu çıkarmaya. <gülüyor> bilincin e, fonksiyonu ne? Bilinç ne işe yarıyor? E, şimdi türümüzün özelliklerine, biyolojik türümüzün özelliklerine baktığımız zaman en çarpıcı özelliğimiz çok yüksek bir adaptasyon gücümüzün yani gezegenin her tarafında yaşayabiliyoruz. Suyun altında, suyun üstünde, şurada, burada. Bütün diğer biyolojik türler üzerinde akıl almaz bir egemenlik kurduk. Hatta uzayda dahi yaşayabiliyoruz. Acaba şimdi bütün bu gelişmeler ki... Birazdan konuşacağız. 50 bin yıl önce hakikaten insan beyninde 50-60 bin yıllarda çok ciddi bir değişiklik olduğunu düşünülüyor. 50-60 bin sene önceki insanın yapabileceği bir şey değil. Son 60 bin yıllık biyolojik evrim sırasında bu özellik çıktı ortaya. Birazdan onlara bahsedeceğiz. Şimdi bu özellik sayesinde birdenbire biyolojik evrimi müthiş bir şekilde hızlandırabilmeyi başardı. Niye? Şimdi bir türü alın, Alaska'ya koyun, e, hasbel kadar orada yaşa. işte iki milyon sene sonra tüyler uzamış, bulunamış, şöyle olmuş. Buradan bir tür gelişir. Değil mi? Oraya adapte olmuş bir tür gelişir. Halbuki insan on sene sonra o tüyleri kendisine yani şey yapar, yapar yani. O zaman biz biyolojik evrimi büyük bir hızla şey yapıyoruz. geliştiriyoruz. Yeni tüyler de kazanabiliyoruz. İşte efendime söyleyeyim kanatlarımız yok. Kanatlarımız da çıkıyor. İşte solungaçlarımız yok. Solungaç da yapabiliyoruz. Yani biyolojik evrimin milyarlarca yıllık da ve Büyük bir şeyle, hmm. harcamayla birçok birey te telef oluyor filan. Bütün bunları çok hızlı bir şekilde az bedel ödeyerek ve büyük bir suretle yapabiliyoruz. Biyolojik evrimi acayip hızlandırdık. Hatta bazıları diyorlar ki, işte bu yapay zekayı yaptık, tamam yani öyle bir evrim ki, yani bizden çok daha zeki bir türü, hakikaten bilinçli olarak yaratıyoruz. Şimdi, e, bilincin buradaki fonksiyonun bunu böyle olduğunu düşünebiliriz. Yani şimdi burada dil çok önemli, birazdan göreceğiz. Dil çok önemli, dil fonksiyonu çok önemli. Ama aynı zamanda tabii ki bilinç dediğimiz durumda çok önemli bir işleve sahip. Bu işlevin ne olduğunu aydınlatmaya çalışacağım. İşte, bu ve bir seans daha yapacağız. Ondan sonraki seansta bu problemi çözmeye çalışacağız. <gülüyor> şimdi bu dedik ki kültür ve e, şey e, doğa olayları ve kültürel e, edimler. E, şimdi biraz kültürle başlayalım. Hani bizim ee, kültürler en çok ilgilenen meslektaşımız Sigmund Freud olduğu için Freud'un bazı tespitlerinden yola çıkalım. Onun anlayışından yola çıkalım. ve Kültürü kavramaya ee, biraz psikanalitik psikanalizm kuruşu Freud'un açısından yaklaşmaya çalışalım. Bakalım oradan o Freud'un kavramaya çalıştığı onun yorumsamacı tekniğiyle kavramaya çalıştığı şeyden bu biyolojik fonksiyonelizm arasında nasıl bağlantılar kuruluyor. Topu biraz ayağımızdan açtık, yetişeceğiz. Şimdi bakın Freud sanırım 1905 Totem ve Tabu'yu yazdı. Totem ve Tabu aslında Freud hiçbir zaman Oedipus kompleksini şey olarak yazmamıştır tek bir makale, tek bir kitap olarak spesifik bir şey yoktur Oydupus kompleksi nedeniyle. Fakat bütün eserine yayılmış bir konsepsiyonda Oydupus kompleksi. Yani tek başına hiçbir makalesinde falan şu Oydupus kompleksinde şey yapmamıştır. Belki Egoveid'de biraz Oydupus kompleksi nispeten daha şey Şimdi total ve tabu ilken kabile dediği, bir kabile tasarlıyor. Bu, bu ilkel kabile e, e, şey, de müstevit böyle bütün kadınları ve e, bütün imkanları elinde tutan bir bala ve bunun karşısında diş bileyen. E, o şeylere, babanın he, e, e, e, egemenliğine ve e, şeyine karşı bir konspirasyon, bir fesat içerisinde olan kardeşler topluluğu e, ve bu kardeşler topluluğu bir şekilde babayı öldürüyorlar ve babanın e, kendi aralarında bir düzen kuruyorlar ensest yasağını getiriyorlar, yani herkes kadınları kendi arasında paylaşıyor ve bu başkasının kadını ile bilmem nesi ilişki kurulmayacak can, bir düzen getiriyorlar. Fakat babalarını da bir şekilde totemleştiriyorlar, tanrılaştırıyorlar ama aynı zamanda da bir tabu, ensest tabusu da yerleşmiş oluyor. Aşağı yukarı Freud'un totem ve tabu da anlattığı şey bu. Tabii böyle bir e, şey, e, Totem ve Tobu'da anlatıldığı gibi bir e, olay çok büyük bir ihtimalle insanlık tarihinde olmadı. Olduysa da çok büyük bir etkisi olmamıştır. Freud burada daha mitolojik bir şekilde, bir hikaye şeklinde insanlığın kaderiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyor. Fakat bu dönemi Freud'un e, sözünü ettiği, bu ilksel kabileyi, ilkel kabileyi, daha iyi anlamak için biraz atalarımızın gelişimine bakalım. Şimdi tabi homo sapiens denilen tür, yani biz, bizim türümüz den alıyorum, daha öncesine de belki ileriz. Homo sapiens aşağı yukarı 150-200 binlik bir tarihi var gezegende. 150-200 bin kadar evlen ortaya çıktığına dair belirtiler var ee, ve hani çok da gelişmiş bir tür değil fakat bundan 50-60 bin yıldan e, şeyde Homo sapiens de e, ciddi bir değişiklik olduğuna dair belirtiler var. Şimdi bakın dikkat ederseniz insan 200 bin senedir anatomik hiçbir değişikliğe sahip değil. Yani 200 bin sene belki insanı bir o şeye e, koysanız, şuraya getirseniz, hiçbir farkı olmaz. Bizlerden bir farkı olmaz. Tabi tıraş edersiniz falan. E, anatomik bir farkı yok. Fakat e, şimdi diğer türlerden farklı davranmaya başlıyor o diğer biyolojik türlerin hiçbirisinin yapmadığı şeyleri yapıyor. Mesela o muhabiriz bir milyon boyunca, yıl boyunca aynı taşınmaktı. Bütün yaptığı iş aynı şekilde bir taş yontlandı. Old sanatı sanatlı derlerdi ben. sanatıyla bir taş yontlandı. Fakat insanda son 50 bin yıl içinde ki şey tarihini, evrim tarihini filan hesaba kattığınız zaman bu olağanüstü kısa bir zamandır. Birdenbire hızla teknolojiyi geliştirmeye başladı. Büyük e, organizasyonlar kurmaya başladı. Sosyal organizasyonlar kurmaya başladı. Bu hani Afrika'nın kıyısında, köşesinde kalmış 3-5 tane işte böyle maymundan biraz daha hallici, hayvanın yapabileceği bir iş değil gibi yani. 10 bin sene evvel insana baksalar işte herhalde 1 milyon sene sonra adam olur derken birdenbire bir bakıyorsunuz müthiş bir atılım gösteriyor insan. Hızla teknolojisi iyileşmeye başlıyor, hızla sanat eserleri üretmeye başlıyor. Ee, işte mağara resimleri olsun, küçük heykelcikler olsun, sanat üretmeye başlıyor ve bir şekilde bir dini var bu insanların. Bir animizm geliştiriyorlar. Hala dış dünya, korku verici, tehlikeli, kendilerinin ruhu olduğu gibi bütün varlıkların da ruhu olduğuna inanıyorlar. Animizm giderek şamanizme gelişiyor. Şamanizmde işte bir takım e, güçleri filan e, atalarla, ruhlarla ilişkiye geçmeyi işte bir takım şamanlar şey yapıyor. Bu şamanizm malum Hristiyanlıkta filan yasaklanıyor. Şamanizm verilen şeyler e, ortaya çıkıyor. Bunlar cadılar olarak değerlendiriliyorlar. İşte büyü, falcılık filan gibi sanatlarla meşguller ee, filan cadılık çıkıyor ortaya. Yani diyor ki tarih kitapları papalar, kardinaller filan bu şamanist gelenekleri e, cadılık filan diye yasaklarlarken kendileri de bir yandan gizli gizli bu şaman geleneklerini büyüleri yapar dururlarmış yani. Ee, şimdi tabi Freud'un sözünü ettiği dönem aşağı yukarı şöyle bir dönem. E, demek ki 50 bin yıldan sonraki bir dönem. Şimdi 11 bin yıl önce son e, biz şu anda bir buzul çağının içerisindeyiz ve intergrasyal periyottayız. Yani şöyle buzul çağları böyle 2-3 milyon sene süren çağlar ama aralarında Böyle nispeten sıcak dönemlere imkan veriyorlar. Biz de şu anda e, bir son buzul çağının interglasyal periyodunun içindeyiz. 50 bin yıl sonra, en geç 50 bin yıl sonra buzların geri deneceği düşünülüyor. 11 bin yıl evde interglasyal periyoda girdiğimizden beri buzlar çekildi. Buzlar çekilince insanlar tarım kültürlerine doğru yaklaşmaya işte Nil Havzası'nda olsun, Ganges Nehri'nde olsun... Mezopotamya'da olsun, Çin'de, Çey'de, Aztekler, bilmem neler, bir medeniyet oluşturmaya başladılar. Bir tarım kültürü kurmaya başladılar. İşte Freud'un sözünü ettiği insan henüz bu tarım kültürüne geçmemiş nomatlardan oluşuyor. Muhtemelen pagan özellikler de taşıyor ama paganizme birazdan şey yapacağım, söz edeceğim. İşte bu animistik, şamanistik dönemin insanları. Ve dolayısıyla Freud'un bu atayı öldürülene atayı şey olarak kabul etmesi, e, totem olarak kabul ettiklerini söylemesi ilginç bir şey. Ama bu Oülipus Oüliper durumun şeyini kültürel macerasını daha yakından incelemeye devam edelim. Freud'un ki bir kurguydu. Ha şeyi biraz evvel söylediğim gibi. Bu insandaki son ıı, mutasyon çok büyük bir ihtimalle. Hani zekası açıldı filan, aletler filan yapabiliyor diyoruz. Esas önemli olan sosyal zekasında çok büyük gelişim var insanların. Komünikasyon, işbirliği, kooperasyon bunlar katlanarak gidiyor. Yani normalde bizimki kadar beyni olan bir primat 200 kişiyle ilişki içinde olabilir. 200 kişilik bir kabile içerisinde yaşayabilir. Halbuki biz e, milyonlarca insanın bir arada yaşadığı organizasyonlar kuruyoruz. Bu akılanmaz bir patlama. E, ve insan pre, e, e, prefrontal korteksinin gelişmesiyle alakalı. Prefrontal korteksindeki bağlantıların, konnektivitenin artmasıyla bağlı. E, prefrontal yok. Santral e, virüsün önünde kalan bölge. Ve burası çok çeşitli fonksiyonlarla e, fonksiyonları var. Karar alma, e, duyguların kontrolü, e, uzun dönemde hedefleri koyma. Ama bütün bunların yanında sosyal zeka. Sosyal zeka, tıp tarihine geçmiş önemli vaka, pineal gauge, Burası şeyi prefrontal korteksi hasarlandıktan sonra biliyorsunuz e, herhangi bir kognitif defsi göstermemesine rağmen ciddi bir sosyal zeka kaybına uğradı ve e, şey e, sosyal davranışları bozulmaya şey yapmaya başladı. O zamandan beri biliyoruz ki bu araya prefrontal korteks e, sosyal zeka ciddi bir şekilde işler. Şey. Peki, evet böyle bir şeyden geçtikten sonra Kral e, Oidipal durumun izini sürmeye devam ediyoruz. Biraz Sofokles'in Kral Oidipus'tundan da bahsedelim isterseniz. E, malum e, Kral Oidipus babasını öldürür ve annesiyle yatar. İki tane büyük suç ee, ama aslında konunun uzmanı, Yunan mitolojisi uzmanları burada Yunan mitolojisinin bu bağında Yunanlıların şu problemle ilgilendiğini söylüyorlar. Freud gibi yani burada insan kurtularını, insan şeylerini görmekten ziyade kaderin ee, ürünü yerine getiren bir insan yine de suçludur. Bu problemi göz önüne alıyor eski Yunanlılar, e, sofok resmi ama Freud burada tabi ki e, şeyi ilksel içgüdüleri filan görecektir. Şimdi bu dönemin eski Yunan'ın şeyine baktığımızda, nasıl bir kültürel organizasyonu olduğunu incelediğimizde Ş şöyle bir yapıyla karşılaşıyoruz, bakın insanlar geldi, buzul çağı interglasal periyodu geldi, Nil'de, Mezopotamya'da, biraz da Mezopotamya'da Sümer Uygarlığı kuruldu, i̇şte şeyde, e, Hindistan'da, Çin'de, e, Amerika'da Mayalar, İnkalar, böyle son yedi bin yıl içerisinde acayip gelişen bir Tarım kültürleri gelişiyor. Büyük imparatorluklar kuruluyor. İnançlar. Politeizm. Politeizm aslına bakarsanız oturup bir kişinin bir anda icat ettiği bir durum değil. Yani birisi oturup da hadi bir politeist din icat edeyim diyor, o icat etmiyor. Bu, özellikle Sümerlerde başlayan bir şey. Şimdi tabii ki Babil olsun, diğer e, işte o dönemin şehirleri olsun bilmem ne falan. Aslında tek anne babanın dan doğmuş, akrabalardan doğmuş insanların çoğalmasıyla oluşmuyor. Bir takım kabileler geliyor, bir takım sülaleler geliyor, bir takım şeyler geliyor. İndirerek şehir, hani şehre göç oluyor ya, şehir büyümeye başlıyor. Herkes kendi tanrısını alıp geliyor şehre. O şu Tanrı'yı getiriyor, bu, bu Tanrı'yı getiriyor. Falan. Böyle böyle derken insanlar birbirlerinin kavga edip savaş etmeyi de yollardır herhalde. Bakıyorlar bu işin içinden çıkılmıyor. E seninki de Tanrı, benimki de Tanrı deyip <gülüyor> şeye, işte politeizm dediğimiz durumu oluşturuyorlar. Ee, bir tür bir düzen yani. Oluşturuyorlar. Ee, şimdi Eski Yunanın özelliğine baktığımız zaman yani bu son 7-8 bin ki yer yani Sümerlerle, Akkaynilerle, Mısırlılarla falan karşılaştığımız zaman çok geç bir uygarlık, Eski Yunan uygarlığı. Özelliği ne? Niye hala Yunan uygarlığı diyoruz? Hepsinde tanrı var, hepsinde şiir var, müzik var, destan var, şu var, bu var. Hangis bizim e, Afrodit e, şeyden e, iştardan daha mı güzel? On, onun için mi şey oldu yani e, ne derler buna? devam edelim Yok, ondan dolayı değil. Eski Yunan'ın bir özelliği var. Ispat Yani bir laf ettin mi diye onu kanıtlayacaksın değil mi? Eski Yunanda da matematikler ama ilk defa Öklid'ten beraber ispat fikri gelişiyor. İşte bu daha sonra yani tabii üstüne bir silindir gibi Hristiyanlık geçtikten sonra da, ama Galiley'den Kopernikus'tan işte daha Almanya'ya kadar girdi de ispat fikrinin şeyini e egemenliğini şu gün dünyada görüyoruz yani işte. Evet. Demek ki eski Yunanda geçmiş bu kral oyunu kusumitini biraz anladıktan sonra da ha, e, Marduk'tan da bahsedecektim ama Marduk'u boşuna atlayalım. Yani demek ki bu şey e, çok e, dinlilik, çok tanrılılık dediğimiz şey kozmopolit kültürleri bir ürünü. Bir kozmopolit kültürde Roma İmparatorluğu. Roma'ya geldiğimiz zaman Şöyle bir şeyden karşılaşıyoruz. Evet, bunlar da politeist türündedir. Fakat Roma'nın özelliği kibir, değil mi? Gurur, debdebe, gösteriş, kahramanlık ve burada. Romanya'nın bu bütün bu özellikleriyle bağlaşan bir oyulupus hikayesini de Shakespeare'in Julius Caesar hikayesinde şeyinde buluyoruz, ee, oyununda buluyoruz. Julius Caesar tipik bir bu hikayesi aslında, çok tipik değilse bile oyulupar bir hikaye. Ee, gerçek Sezar'a tarihe dönelim. Olay şöyle zuhur ediyor şeyde e, eski Yunan'da. işte Sezar, Julius Sezar e, zaferle hiç yenilmemiş komutan şeye geliyor, Roma'ya geri dönüyor. Ve Roma halkı tarafından müthiş bir şey görüyor, taltif görüyor filan. Bir tür popülizm yani nasıl diyelim? şeyin, Platon'un pek kızacağı durum söz konusu. <gülüyor> şey e, Ve bütün elitler rahatsız olmaya başladı. E, bütün elitlerin rahatsız olmasının arkasında aslında çok psikolojik diyebileceğimiz, sadece demokrasi elden gidiyor gibi ifade edemeyeceğimiz durumlar var. Mesela Julius Caesar, Cassius ise Teşekkür etmişti. Bu çok anlaşılabilir bir şey gibi gelmiyor bize. Allah, Allah adam teşekkür etmiş. Kasus'un, niye, biz mesela bizim hmm, yanımızda çalışan hizmetlilere filan teşekkür ederiz. Romalı bir soylu, bir Romalı soyluya teşekkür etmez. İkisi de Roma için çalışıyordur. Ve daha önemlisi ee, şey... Brutus. Julius Caesar çok çapkın bir adam. Öyle diyor tarihçiler. Birçok kadının ilişkisi olmuş falan. Bunlardan bir tanesi de Brutus'un annesi. Ve hatta Brutus'un annesi için işte Caesar'ın hayatının aşkıydı deniyor. Ve Brutus'un Caesar'ın gayrimeşru çocuğu olduğuna dair yaygın bir söylenti var. Bu söylenti Brutus'u ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Gururunu rencide eden bir şey. Ve Sezar'ın son günlerini incelediğimiz zaman Sezar sürekli olarak diğer soyluları küçümsemeye başlıyor. Onları eziyor. Geri çeviriyor. Adam yerine koymuyor ne. En son öldürüleceği gün, Senato'ya girerken kendisine çeşitli şekillerde kendisiyle ilgili bir konspirasyon, bir fesat olduğu söylenmesine rağmen korumalarını dışarıda bırakarak Senato'ya giriyor. Müthiş bir hakaret. Sizden korkmuyor herhalde. Yani. Peki, gurur, meydan okuma, bütün bunlar... Değil mi? Roma'da ruhuna çıkmış bütün bu özellikler, nerede sadece Roma'da mı var? Çin'den filan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Çağdaşımız, kuzenlerimiz şempanzelerden bahsedeceğim. En popüler şempanzenin veyahut en başa şempanzenin kim olduğunu araştırmak için konuyla ilgili insanlar sadece en çok hangi şempanzeye bakıldığına dikkat ediyorlar. Değil mi? İnsan toplumlarında da de öyle değil midir? En baştaki en önemli insan en çok gözaltında olan insandır. Herkesin dikkati onun üstündedir. Herkes onun ne yaptığını, ne ettiğinden çok daha iyi Büyük göz altında yaşıyor yani şeyler şempanzeler. Fakat yani şeyler şempanzeler. Fakat aynı zamanda iki tane şempanze karşılıkları böyle bir patikada karşı karşıya geldi miydi? Toplumun üst katmanlarındaki şempanze ilerlerken. Alt e, alt katmandan bir şempanze yuvunu değiştirmek, ona yuva vermek zorundadır. Bunun karşısında eziktir yani. Bu bize Dostoyevski'nin Yeraltından Notlarında bir pasajı hatırlatır. Eee, bir subayla sokakta defalarca karşılaşmasını. Her seferinde onun yol vermesini beklerken egemen kendisini egemen olarak ona yol vermesini ben kırsanır yani onun karşısında niye ezik hissediyoruz değil mi yer altından şempanzeler de herhalde böyle bir şey yapıyorlar. Bütün bunların arkasında geyiklere bakalım aslında geyikler birbirleriyle çok hayvan birbirleriyle savaşmaz, dövüşmez. Ee, tabii kadınlar işte harem kurma zamanları bilmem ne filan. O zaman da geyikler karşı karşıya geçip birbirlerini anırırlar. O anılma sırasında kim şey yaparsa mağlubiyeti kabul ederse, ezikliği kabul ederse diğer taraf geriye çekilir. Yani o taraf geriye çekilir ve şey yapar. Dikkat ederseniz, bütün burada kibir, gururun temellerini görüyoruz. Yani karşısındakini daha büyüşmeden, şey yapmadan ezme. Jüri Sezer, karşısındakileri küçümseyerek, hem bir yandan onlarda hırs, öfke, duyguları uyandırmıştı. Ama aynı zamanda, Belki de bunun son şansı olduğunu da biliyordu. Yani arenada matadorlar boğayı iyice ezdikten sonra kılıcını ve şeyini bırakıp boğanın karşısında durmazlar mı? Tamamen zaferlerini göstermek için. Hiç silahım yok. Sen yine de bir şey yapamıyorsun. Müthiş bir meydan İşte Jules Cesar'da bunu yapmaya çalıştı. Büyük yani korumalarını dışarıda bıraktı. Ve eğer ona herhangi bir şey yapamasaydı diğer Soylular, işte Freud'un kastrasyon dediği durum hasıl olacaktı. Şimdi sevgili meslektaşlar, burada şeyi görüyoruz. Ee, insan kültürlerindeki dinamiklerle beraber hani şeyleri ee, nasıl diyelim diğer türlerde doğru kaydığımızda <gülüyor> benzeri şeyleri görüyoruz Tarihin değişik dönemlerinde aynı temaların defalarca karşımıza çıktığını görüyoruz. Biraz da bir canlı olmayanlar bir molekülden bahsediyorum. Küvvet beta bakteriyoferj virüsü. Biliyorsunuz, bugünkü konvansiyona göre küvvet virüsler canlı olarak kabul edilmiyor. E olduğunu söyleyenler de vardır herhalde de. Yani her gün konsepsiyon virüslerin canlı olmadığı. Niye? Metabolizma derim. Virüsler işte içerikleri e, DNA ya da e, yani bir tane zar var, e, o zarın içerisinde de RNA molekülü var, biliyorsunuz, yani anlama yapmak gerekiyor. Şimdi i̇şte Kübete bakteriofaj virüsü de bir RNAsı var, Bakteriyle, bakterinin içerisine girdiğim onun metabolizmasını kullanarak kendisi çoğalıyor bakteri de ölüyor. Ama bu arada virüs çoğalmış oluyor. Şimdi e, Q bakteriyofaj virüsünü bir şeyin içerisine alalım. Deney tüpünün içerisine alalım. Ve 100 tane de deney tüpü daha da alalım. Q virüsünü, e, tü, deney tüplerinin içerisinde de çeşitli bir e, şeyin RNA molekülünün yapısına giren şeyler e, moleküller ve enerji belirli bir enerji var. Burada Q-bacteriophage virüsü çoğalacaktır. Fakat çoğalırken de belli bir mutasyonları olayacak. Bu materyali bu virüsü ikinci tüpe daha sonra orada çoğaldıktan sonra üçüncü tüpe içiriyoruz. 100 tane tüpü şey yapana kadar. Fakat her bir deney tüpünde bakteriofaj virüsü mutasyona uğrayacaktır. Bu mutant e, moleküller, RNA molekülleri, artık burada canlıdan bahsetmiyoruz, basit bir molekülden bahsediyoruz. Bu molekül her bir geçişte mutant moleküller e, geçecek ve bu mutant moleküller içerisinde Teoredeki e, maddeyi e, en iyi tüketen, en hızlı tüketen, e, enerjiyi en hızlı tüketen e, DNA molekülü, RNA molekülü, diğer moleküllere karşısında avantaj sağlayacak, onların çoğalmasını bloke edecektir. Dolayısıyla... Canlılık öncesi bir doğal seleksiyon ve bir evrim meydana gelir. Yüzüncü şeye geldiğiniz zaman molekül, RNA molekülü, orijinal molekülden çok daha kısalmış. Buna karşılık söz konusu ortamda çoğalma kapasitesi çok artmış. Yani duruma adapte olmuş. Buna karşılık ee, şey ee, nedeni aradığına... bakteriyofaj özelliğini kaybetmiştir. Yeni bir moleküle dönüşmüştür. Mutant moleküle dönüşmüştür. Şimdi bu mutant molekülün ilk oyunu olduğunu düşünebilir miyiz? Ne de olsa öldürdükleri kendi ebeveyni olan moleküller. Canlılık dediğimiz olay canlılık dediğimiz olay bir tür yarışı, rekabeti beraberinde getiriyor. Albert Einstein 1905 yılında fotoelektrik olayı buldu. Fotoelektrik olay, fotonların elektronlara çarpmasıyla onların enerji düzeylerini yükseltmesi. Ney spor? Bunu kararlı atom modeline uyguladı. Falan. Şimdi bu fotoelektrik etkinin bizimle ne alakası var? Bizimle alakası şu: Güneşten gelen fotonlar yeşil yapraklı e, bitkilerde bizim fotosentez dediğimiz olayı meydana getirirler. Fotosentez olayı dediğim e, fotosentez olayı dediğimiz şey bir fotoelektrik etkidir aslında Einstein şeyleri 1905'te bulduğu olaydır. İki tane böyle bir durumda, e, yani ATP molekülü, adenozum trifosfat molekülü meydana gelir bu süreçte. İşte insanlık, bütün canlılık bu enerji düzeyi yükselmiş elektronlar için savaşır. Bu elektronları elde edenler yaşamda kalma şansı artar bu elektronlara sahip olamayanlar ise telef olur giderler. Dolayısıyla birkaç elektron için bir sürü cinayetin bilmemizin işlendiğini görüyoruz. Evet, birkaç dolar için değil de birkaç elektron için yani. Şimdi gezegenimizdeki bu olaylar doğal olaylar. Peki biz bunlara niye bu doğal olayların bazılarını niye kötü diyoruz. Biraz ensest yasamdan bahsetmek istiyorum. Ve parantositten, ebeveyn katlinden. Şimdi oydu kompleksinin en temel şeylerinden bir tanesi, ögelerinden bir tanesi ensest En yasağı. Ensest yasağıyla ilgili çeşitli, var. Yani insanlarda niye ensesli sakın? <gülüyor> Tanrı'nın buyurduysanız e, daha önce Hamur abi de yasakladı. Hamur abi kanunlarında da var filan. Yani Musa'dan çok önce var. Ee, şimdi burada bazı görüşler var. Diyorlar ki e, eğer diyorlar bu doğal bir eğilim olsaydı e, insanda sembolik bir yasağa ne gerek var? Yani kimse bize çürük yumurta yemeyi yasaklamıyor. Sembolik bir yasak olmuyor. Yemeğe kalktığın zaman mideniz bulanıyor. Değil mi? Peki eğer doğal olarak bir ensesten e, iğrenme varsa e, ayrıca yasağa ne gerek var? Henry yani Claude Lévi Strauss ve işte biraz da Jacques Lacan'dan da belki bahsetmeyelim. Burada kültürün kurucu yasasını görüyor. Fakat eğer e, insanlar ensest yasasını uygulamasaydı şu anda hani diyoruz ya e, şey e, akraba evliliklerinden sakat çocuklar var. İşte sakat çocuklar da olmasın diye şey yapıldı enses yasası açık. Buna karşılıkta diyorlar ki e, uzun zaman en sesli uygulanmasaydı ne olacaktı? Bu sakat gelenler zaten elemin olacaktı. En, bugünkü en ses yasa dolayı kimse sakat kalmayacaktı. Bu uzun yani bugün en dolayı e, sakat kalınması nedeni uzun zamandan beri en sesli uygulanması. Şimdi bence ultrason getirdiği çözüm güzeldir, hoştur. Yani tam böyle getirmiyor belki ama en sesle sana egzogamiyle dış evlilikle yapılaşır. Yani şöyle diyelim kendi kızı veya kardeşini bir başka sının kızıyla ya da kardeşiyle değiş tokuş eder. Bu akrabalık yapılarının doğmasına neden olur. Böylelikle şeyler arasında, çeşitli kabileler arasında, e, güç birlikleri, e, şeyler, ittifaklar falan kurulur, diyor demiştikler. Şimdi şöyle geriye dönük olarak düşünelim, bu yasağa koymayan durumlarda, e, koyulmadığı durumlarda çok büyük bir ihtimalle e, koymayan kabileler, e, koyan çok daha fazla dayanışmacı, e, büyük gruplar oluşturduklarında diğerlerini tebep edeceklerdir. Dolayısıyla daha önce düşünceyi bu sistematiğe oturttuğumuz zaman e, bir şekilde e, e, evrimsel bir avantaj sağladığını görüyoruz ensesli hesabı kullananları. Peki ebeveyn e, şeyine gelelim, öldürmesinin yasaklanmasına, parantositin yasaklanmasına. İşte Musa'nın e, on emirden, işte Konfüçyus'a, işte Hamurabi kanunlarına kadar, e, bütün güçler, tanrılar, bilmem neler hep ebebeyinden yanadır. Hep ebebeğinin baskısını, bilmem nesine, kabul edilmesinden yanadır. Bunun nedeni ne? Niye bu aynı zamanda yani yaşlılık süresi en uzun tür insan? prodüktif olmasını ve reprodüktif olmasının dönemlerini geçirmesine rağmen insanlar yaşamaya devam ediyorlar. Niye? Bunlar ayrı bir problem. Ama insanın biraz evvel sözünü ettiğimiz büyük kapasitesine, insanın prematür doğumuyla tam olarak olgunlaşmamış doğumuyla alakalı. İnsan diğer primatlardan, mesela maymunlardan farklı olarak gelişiminin önemli bir bölümünü ekstrauterin yaşamda tamamlar. Ve dolayısıyla beyninin gelişimi sosyal bir çevre içerisinde meydana gelir. Fakat insan yavrusunun bu prematür doğumu, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan erken doğumu, Annesi tarafından özellikle bakılmasına, destek görmesine, ama annesi de bu arada kendisine şey yapamayacağı için, yani beslemekte zorlu çekeceği için, babanın desteğine ihtiyaç veya erkeğin desteğine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla insan türü, östurus siklusundan mensturus siklusuna geçmiştir. Yani kızışma hayvanlarda gördüğümüz kızışmalar değil e, menstruasyon görme şeklinde ve dolayısıyla e, yılın her döneminde seksüel olarak aktif olma özelliğine sahiptir insan bir şeysi. E, bu erkekle kadın arasındaki yakınlaşmayı sağlayan bir şey. Hem buradan baktığınız zaman e, şeye, olayın e, gelişimindeki e, anne, ve anne ve babanın çocuğun varlığında, hem de aynı zamanda biz kültür kurmuş bir türümüz. Buradan da baktığınız zaman insanların e, uzun yaşaması genç nesillere önemli bir şekilde bilgi aktarabilmelerini sağlıyor. Bunlar göz önüne alındığında, ebeveyn katlinin yasaklanması çok rahatlıkla açıklanabilir bir durumdur. Şimdi müsaade ederseniz konuşmamı burada tamamlamak istiyorum. Çünkü ben bunu iki bölümlü bir konuşma olarak düşündüm. Daha sonra nice existanselizm için gibi konulara girerek bu konuşmayı sürdürmek ve bilinci anlamını, önemini filan, orada şey yapmak istiyorum. Artık onu e, tekrar anlarız, e, programlarız. E, bilinç niye e, şey yapıyor? Yani fonksiyonel önemi ne? Onu da bir daha şeyde Ama bitirmeden evvel şöyle diyeyim. Yani ben bugüne kadar işte ihtiyarlıktan bahsettik ya, ihtiyarların önemine. İhtiyarstan'a kadar. Kimseye doğru yol nedir, yanlış yol nedir falan gösterecek durumda hissetmemiştim kendimi. Ama galiba uzunca bir zaman bu dünyanın vatandaşı olduktan sonra bir şeyi fark ediyor insan. Yani bu anlattığımız hikaye de insanın hikayesinde. İnsanın şey gördüğümüz şey ne? Gördüğümüz şey insanın bütün bu kültürel yolculuğu sırasında çok temel bir yabancılaşma yaşandı. Bu yabancılaşma, şöyle bir yabancılaşma, yani hiçbir koyun, kuzu, keçi, nesini, atomun çekirdeğini proton ve neutronlardan oluştuğunu inecekti. Ama sanırım biz onların bildiği bir şey uyuttuk. Ee, bu bilgi bizim nefes alıp verirken bildiğimiz tarihlerdir. Mesela, nefes alıp verdiği, bir şekilde kognitif ya da konseptüel olarak dinliyoruz. doğal olarak, serden her halimizden belli oluyor ki, biz bunu biliyoruz. İşte hayvanların bildiği başka bir şey, atalarımız, anemist atalarımızın bildiği bir şeyden çok yakındır. diye düşünüyorum. O da belki şöyle ifade edeyim. Doğanın bir parçası olduğunu, tabi kognitif olarak biliyoruz. Ama yaşarken hakikaten hissediyoruz. Hadi bunu çok moda ifade ediliş tarzlarından birine sıkıştırarak söyleyeyim. Biz de ve bizim aracılığımızda Doğanın çalıştığını unuttuk. Zannederim Spinoza'nın özgürlük zorunluluğun bilincinde olmaktır derken kastettiği şey, Teşekkür ederim.